Rabbi şrah li ve yessirli emri ve ahlul ukdete min lisani yefqahu kavli fevvidu emri ila Allah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Leket zaat rusul rabbina bil Muhammed Muhammed. Hud suresinin 116. ayeti kelimesinde kaldık. Bugün inşallah Surası Celileyi bitirmiş olacağız. Yeni bir sure Yusuf suresine başlarız. Yani iki sure birinin bitimi diğerinin başlangıcı böyle bir ders olacak. Bismillah. Falevlakana min al Qurun min qabl ulu bakiya yenehuna ani'l fesadi fi'l ard illa qalilan mimmen enjayna minhum wetteba alladheena zalemu ma utrifu fi wa kanu Allahımız buyuruyor ki geçmiş ümmetlerin hallerini bize anlatırken felavla kana min'l kurun önceki kavimler karyeler Ümmetler, min kablikum sizden öncekiler. Onlar olması gerekmez miydi? Ulu bakiye, akli selim doğru kararlar verip insanlara doğru bir istikameti gö göstermeleri böyle yapmaları gerekmez miydi? Hani insan kendi arasında mütalaa ederken bir sürü yanlış yapmış, kırmışlar, dökmüşler, mahvetmişler. İnsanlar da mütalaa ederken ya bunların arasında akıllı insanlar bunlara yapmayın bunu diyen olması gerekmez miydi? Kur'an-ı Kerim'de bize bunu böyle zarif bir uslupla anlatıyor. Yani önceki kavimler ben onlara akıl verdim, imkan verdim, yetki verdim. Onların içerisinde akli selim doğru düşünüp ve nefsi şeytani Efendim o kötü arzularından kendilerini tutup insanları yen hevnalil fesat fesadtan nehyetmeleri bırakalım bu efendim Allah'tan gayrısına tapmayı Allah'ın emirlerini çiğnemeyi o peygamberin sözünü tutmadan kurtulmayı hem dünyada hem ahiret yani kötülükten nehyetmeyi fil yani ard yeryüzünde yani hem nehyetmek anil fesat fesat fesat kelimesi Allah'ın emrine uymayan, peygamberin buyruklarına uymayan, dinin hükümlerine uymayan yola fesat denir. Fesekane emri Rabbi, Allah'ın emrinin dışına çıkmak. İlla qalilan mimmen enceyna minhum. Çok az buyuruyor Allah. Çok az. Kalilan çok az mimmen o kimseler ki en ceyna kurtardık minhum onlardan, onlardan kurtardıklarımız Koca Salih aleyhisselam 400-500 yıl ümmete peygamberlik yaptı. Hatta Salih aleyhisselamın başına mesela o risalet döneminde insanlar ne anlatsa tesirlenmiyorlar. 40 kişi 50 kişi 80 kişi bir rivayet 200 kişi iman etti Alafi elf e, yani 4 milyondan bahsediliyor milyonlara varan rakamlar inananlar bu kadar 50.000 kişi 50 kişi 100 kişi Mevla Celle Celalihu Salih Aleyhisselam bir uyku verdi 40 yıl kadar uyudu yani e, aynen Üzeyir Aleyhisselam'a Mevla Celle Celaluhu bir uyku verdi ve ematehullah 100 amin. Allah Üzeyir Aleyhisselam'ı 100 yıl ruhunu aldı diyor. Fe emate. Mevla onu öldürdü. Yani tabii bildiğimiz ölüm gibi değil. Dünyada böyle şeyler oluyor. Ölüp dirilmeler. Yani uyuyup uyanmalar. Salih Aleyhisselam'da oldu 40 yıl sonra uyandı. Peygamberliğine devam etti. Üzeyr Aleyhisselam 100 yıl tekrar uyandı, peygamberliğine devam etti. Ashab-ı keyif 300-309 yıl uyudular, tekrar kalktılar, insanları irşada devam ettiler. Yani peygamberlerden olsun, Efendim velilerden olsun. Böyle şeyler var, mesela İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam göğe kaldırıldı. Dünya hayatı devam ettikçe böyle gidip gelmeler oluyor Allah'ın hükmü. Ah, ahiret yani kıyamet dünya koptuktan sonra bir daha böyle gidip gelme olmayacak. Artık defterler kapanacak. Yani Salih Aleyhisselam'da bunu görüyoruz 40 sene. Uzeyir Aleyhisselam'da görüyoruz 100 sene ayetle sabit. Eee Asabukeef Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi var 300 309 yıl. Böyle e, İsa Aleyhisselam göğe kaldırıldı. Kıyamete yakın inecek. Ayetle sabit. İ, Nisa suresi, Ali İmran suresi. Bunları konuştuk. Uzun uzun bu tefsirler geçti. Bunlar insanları akıllı kişiler, kötülüklerden, günahlardan nehyetmesi gerekmez miydi? Ha? Lakin öyle olmadı. Ne oldu? وَتَّبَعَلَّذ۪ينَ O kimseler tabi oldular. Zalemû, o zalim olanlar. Zulüm nedir? Allah'ın hükmünü, peygamberin emrini yere düşürmek. O şey ala gayrim halli, bu ne kadar güzel burada. Bunu alıp Allah'ı çöpe atmak. Bu, ya, bu zulümdür. Allah'ın kitabı baş tacı onu atmak ve onun yanına başka bir şey getirmek. Zulüm. Yani Mevla Celle Celali buyurdu ki Onlar zalim oldular. Allah'ın buyruğunu bıraktılar. Fakat onları o hale düşüren nedir? ne onlar zalemu. zalim oldular. Ma utrifu fîhî. O kendilerine verilmiş olan nimetler, zenginlik, mütrif Türkçe'de kullanılır. Müreffeh bir hayat, yani müreffeh bir hayat. Yani evi var, barkı var, geliri var, imkanı var, sağlığı var, şöhreti var, müreffeh. O müreffehliği, o zenginliğine tabi oldular. O müreffehlikler mesela Salihül Alem'ın kavmi öyle zenginlediler, Oo, heykellerini böyle altın yaldızlı, altın taçlar taktılar. Zengini oldular, büyük imaratlar, büyük yerler, yerleşkeler yaptılar vesaire. Sonra hepsi yok oldu, gitti. Vekanu oldular, mujrimîn, günahkar oldular. Kella. İza balati taraqiye, Mevla buyuruki sizin canınız boğazınıza gelince vekîle men râq. Size kim hayatınızı devam ettirir? Yani size kim ilaç verir? Kella innel insâne lêtğa buyuruyor Allah. ...muhakkak insanoğlu... ...azar en rahus teğna istigna. ...yani benim bir şeye ihtiyacım yok... ...ben zenginim, ben müreffeh... ...bir durumdayım, böyle oluyor... ...halbuki zenginlik bir nimettir... ...yani dünyada da nimetin var... ...kolayca git cennete ya... ...bunda bir şey yok ama... ...Mevla Teala net bir ifadeyle buyuruyor ki... ...onların zalimlikleri... ...o nimetlerin... ...verdiği şımarıklık... ...ve onlar o azgınlığa... ...sapkınlığa tabi oldular... Bizim böyle hayatın tadını çıkart, yaşamayı bil vesaire. 117. ayet. "Vemâ kâne rabbuke liyuhlikel bi zulmin." Allah bir kariyeyi, bir bölgeyi, kavimleri zulümle helak etmez. Oha <gülüyor> ve halbuki onlar muslihun ıslah edici. Yani Allah'a kulluk yapmaya, peygambere tabi olmaya, dinin hükümlerini yaşamaya, birbirlerine yardımcı olmaya, merhamet ve şefkat ...eden böyle bir şey olsa Mevla ki ben onları helak etmem. Allah kimi helak ediyor? Allah'ın Celle Celle'ye verdiği nimetleri kibir, gurur, azgınlık ve sapkınlık ediyor... ...merhametsiz, şefkatsizlik ediyor vesaire. O zalimler nefislerine tabi oldular, isyan ettiler ve inkar ettiler... Ve mazalem velakin kanu enfuhum yazimun der Kur'an-ı Kerim. Biz zulmetmeyiz. Onlar tatlı canlarına zulmederler. Yanlış yaparlar. 118. ayet. Velau sha'a rabbuka eğer Allah celle celaluhu dileseydi leca'alennase ummeten vahide. Ehli sünnet ve cemaat işte bu. Ehli Sünnetçe dediğimiz yol. Eğer Allah dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Yapsaydı melekleri yapmış İnsanlardan ne kadar çok belli değil Birinci kat semadaki melekler Her bir yağmur damlasını bir melek indiriyor Yani yağmur nasıl sayacaksın Dünya kurulan yağmurlar Şimdi e, Yedi kat semadaki melekler Allah'ın Celle Celaluhu'nun Efendim Mukarrabun melekleri Sayısını bilmiyoruz Sırf onlar Allah'a itaat ediyorlar Mevla yaratsın mevle, melekleri yaratmış Hayvanatı yaratmış Mevla onları serbest bırakmış Yiyin için hayat sürün Özgürler Sualleri yok Bu şekilde yaratılmış akıl yok Yani adam diyor ki ben istediğimi yaparım Yapamazsın çünkü Allah Senin dışındaki canlıları öyle yaratmış Cinleri yaratmış İnanırlar cennete gider inkar eder cehenneme gider Onların da durumu bu Yani melekler e, Hayvanlar Cinler bir de yecüc dediğimiz, Bunlar toprağın altına çıktıkları gibi Bir anda çoğalıyorlar Hem de nasıl Dünyanın üstünü kaplayacak kadar mevcut mevcut ölünce bunlar da ayetlerle sabit. Hepsi kafir. O da farklı bir şey. E, da'betül Arz var. Safa tepesinden çıkacak. Kıyamete yakın kafir mührünü basacak. Müslüman mührünü basacak. O da bir görevli bir şey. Efendim o kötü bir şey değil. Ona deccal var mesela o kötü. Deccal bunlar hiçbirisi yani insan insan türündedir hayvan hayvan türündedir melek melek türündedir yecüc mevcut kendi türündendir kime benziyor ya insan insana benziyor timsah timsaha benziyor karınca karıncaya benziyor insanın en büyük yaptığı hata bunlar birbirine benzetmeye kalkışmaları melekler bana benziyor karınca dese ki bana benziyor olur mu olmaz benzetme bir şey her şey kendine benziyor Allah buyuruyor ki ben dileseydim sizi tek bir varlık yaratırdım Lavelayzelüne muhtelifin yani ihtilafları daim olacak, İhtilaf edilecek. İnsanın yapısında bu var. Fikir ayrılıkları oluyor, ırk ayrılıkları oluyor, yapı ayrılıkları oluyor, insanların yapıları farklı, inançları farklı oluyor. Böyle. Mevlatale kullarını serbest bırakıyor. Lakin yaratılış bakımından tercih hakkın yok. İnanma bakımından kulağı kuluna tercih hakkı vermiş Allah. Yani kişi boyunu, tipini, cinsini, yani ırkını, bölgesini, annesini, babasını tercih etme hakkını vermemiş Allah Celle, Celle. Ben bu dünyada değil de şu uzayda yaşasaydı böyle bir hak da yok. Lakin Allah Celle Celalühu beni seviyor musunuz? Seviyorum. O zaman itaat eder. Öbürde sevmiyorum diyor. İsyan etme. Mevla bu ihtilafa müsaade ediyor. Gerçekten kendisini sevenle sevmeyenler ortaya çıkacak. İlla men rahme rabbuk. Ve Allah'ın merhamet ettikleri. Kul Mevla'ya kalbini açar. Allah da kuluna rahmetini saçar. Ve li halakum, hâleqûn. Mevla bunun için sizi yarattı. Bu, bu Bundan dolayı yarattı. Yani e Allah bana ibadet aşkı verseydi. Meleklere verdi. Ben özgürüm istediğimi yaparım. Diğer canlı hayvanlara. Hayvana behaime verdi bunları. Yani ben inanayım sadece böyle inançla bitsin bu iş. Cinlere verdi. Yani e, Mevla'nın yarattığı farklı farklı e, durumlar var ya, biz hangi durumdayız ve ne şekilde yaratıldık İşte bu ayeti kerime net olarak bize bildiriyor. Eğer Allah dileseydi tek bir kalıp yapardı sizi yapsaydı melekleri yaptı zaten e, sen hangi kısımdasın biz insanoğlu hangi kısımda muhayyerlik bırakılmış cüz'i irade iradeni kullanır. Mevla Teala senin iradene göre imanı istiyorsun, o yolda sana kapı açıyor. İsyanı istiyor, o yolda Mevla kuvvet veriyor. Sevdiği için değil, yap bakalım, o da yapıyor. Sonucuna kendisi katlanıyor. 119. ayette de İlla men rahime rabbuk, Rabbinin merhamet ettikleri müstesna. Ve lizelike Allah onun için yarattı. Halakahum, ve temmet kelimetu rabbuk. Rabbin, Allah'ın hükümleri tamamlandı yazıldığı hepsiyle emle cehenneme minel cinneti ve nasi ecmein. Elbet muhakkak cehennemi cinlerden ve insanlardan dolduracağım buyuruyor Allah Celle Celal. Cehennem dolacak. Cehennem dolacak. Lakin Vallahu Allah kullarını davet ediyor. ila daris Allah insanları cennete davet ediyor. Herkese kapıyı açıyor. Şimdi buradaki ince mesele ne? Mevla Teala ve tıkadır. yeryüzünde şu anda 8 milyar insan var. Herkese davetiye gidiyor. Kullarım buyurun cennetime gelin. Cennet yoluna kim giderse o cennete gider. Cennetin kimseye garantisi yok. O yolda kim giderse o kurtuluyor. Peki bu neye benziyor? Çok güzel bir verilmiş davete benziyor. Bin tane davetiyi bastırıyor. Her türlü imkanlar, yemeler, içmeler, ziyafetler var. Hatta gelenlere de ben onar binlere para vereceğim diyor misal. Fakat o bin tane davetiyeden yüz kişi. O davete gidiyor. 900 kişi katılmıyor. Davet sahibi ne olur gelin diye özel araçlar, helikopterler göndermez. Gelen gelir, gelmeyen mahrum olur. Allah Teala da cennetini vaat ediyor. Gelin kullarım diyor. Fakat Mevla Teala ne olur gelin kullarım demiyor. Burada... O cennet yoluna gidenler cennete gidiyor. İşte 8 milyarın 1 milyarı cennete doğru gidiyor. Gerisine bakıyorsunuz kafiridir, zalimidir, münafııdır, Müslümanım diyor münafıklık yapıyor falan. Onun için 1 milyar dedim. Küsuratları var. Şimdi Allah Celle Celaluhu burada e, cehennemi veyahut cenneti açık bırakmış. Yani orada kulun tercihine el abdü kasibin fallahü halikun. Kul çalışır Allah yaratır. İnnel yehud iftaraqat ila 70 firkate. Yahudiler 71 fırka oldular. Hristiyanlar ise 72 fırka oldular. Vasat eftareku hazil ümbe benim ümmetim seleh ve 70 fırka. 73 fırka olacak. Duyduğunuz bir hadis. Kullu hafin nar 70 hepsi cehenneme girecek illa firkatın var bir tanesi kurtulacak. Ve menhum ya Resulallah kim en önemli kırılma noktası. Kale. Ee, Ma ene aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın gittiği yol. Ha Şimdi günümüzde bu net ortaya çıkıyor. Gelin sahabenin yaptığı gibi yapalım. Yani Hazreti Ebbekir Sıddık gibi olalım. Hazreti Ömer gibi olalım, Hazreti o Osman gibi, Hazreti Ali gibi, Hazreti Hasan gibi, Hazreti Hüseyin gibi, Fatıma Tuz Zehra gibi. Baştan aşağı örtülmüş Fatıma Tuz Zehra annemiz. Çarşafı var üstünde. Hazreti Ali Efendimiz camiye gidiyor, cami yolunda şehit ediliyor. Yani Hazreti Ali'yi seviyorum diyor, ömründen namaz kılmıyor, sevmiyorsun. İsa Aleyhisselam'ı seviyorum diyor. İsa Aleyhisselam diyor ki benden sonra son peygamber gelecek Hazreti Muhammed. Eğer İsa Aleyhisselam'ı seviyorsan Hazreti Muhammed'e uyarısın. Tamam diyor ben İsa'ya da kalırım ondan öteye geçmem diyor. Olmadı Hristiyanlık olur. Yani biz Efendimiz Aleyhisselatü ve sahabe-i kirama uyacağız. Peki müştehitler kim? Müştehit dediğimiz İmam-ı Azamlar bunlar sahabe-i kiramı görmüşler. Yani sahabe dönemi'ni böyle bakabiliyorlar. Ve sahabedeki yaşantıyı birebir görmüşler. O gördüklerini Resulullah Efendimizin ahkamını, Kur'an'ın bütün ayrıntısını anlamış. Müştehit olmuş mutlak müştehit ondan sonraki yüz binlerce ulema Müslümanlar yüz sene beş yüz sene bin sene bin üç yüz yıl boyunca insanlar evet bu doğrudur demiş bir tanesi çıkıp da reddiye yapmamış burada bir yanlışlık var dememiş ha, o zaman burada İmam-ı Azam'ın dediği değil ya İmam-ı Azam'ın oradaki tarifi doğru yani gördüğü Resulullah Efendimiz'i sahabeyi tarif etmesi doğru yani birisi çıkıyor bir hastalık teşhis ediyor. Teşhis doğru. Hakikaten bu özellik var. Bir ilaç yazıyor. O hasta iyileşiyor. Ha, bu tespit doğru. Yüz binlerce doktor da aynısını yapıyor gibi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada net olarak ne buyurdu? Benim ve sahabenin yolu o kişi kurtulacak diyor. Sen peygambere uymazsan peygamberin ee, örnek gösterdiği Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselamın bizlere uyun dedi ashabı kendüfe me iktedet ashabım yıldız gibidir hangisine uyarsanız yolu bulursunuz fe bi mislim amenetun bi sahabe gibi inanırsanız fakat ihtedet hidayeti bulursunuz. Bu başka bir şerif. Ebu Hureyre'den bu e, Buhari ve Müslim'de rivayet edildi. Enteresan. cennet ve nar Cennet ve cehennem birbirleriyle husumet ettiler yani tartıştılar. Fakat Cennet dedi ki: "Mâ le ileyedhuluni illâ du'afun ve Yani e, ya benim durumum ne ki? Zayıf insanlar ve düşük insanlar bana geliyorlar. Yani gelen insanlar böyle insanlardan sıradan vatandaş gibi görülenler ki öyle zaten ee, Bizans kralı sordu Ebu Sufyan'a dedi ki peygamberlik iddia eden birisinden bahsediliyor dedi Mekke'de çıkmış evet dedi tanırım dedi işte benim de yeğenim olur falan. Dedi ona tabi olanlar kim ya dedi bizim e, böyle çevremizdeki basit insanlar ona tabi olur o Rum kralı da dedi ki e, evet dedi peygamberlere hep dedi böyle insanların basit gördüğü kişiler dedi tabi olurlar. Şimdi cennette onu söylüyor Bukhari hadisi bu bana insanların böyle zayıfları acizleri ve düşük e, görülen kişiler gelirler şey, cehennemde diyecek ki usyurtu bil mütekbirin var mütecbirin büyük adamlar kibirli adamlar gururlu adamlar cebar adamlar. Efendim böyle adamlar benim adamlarım da bunlar ve kallallah azze ve cel mülâtallah cennete diyecek ki ente rahmeti arhamu bükem menâşa sen benim merhametimsin seninle merhamet ettiklerime sana misafir edeceğim ve kalle yani misafir derken daim kalacak ve kalle cehennemedi diye ente adabim sen de benim azabımsın entaqmubükemin menâşa dilediğime seninle intikamımı alacağım. Allah intikam sahibidir bunu unutmayalım. Yani Allah'ın merhametinden bahsedeceğiz tamam ama kul yanlış yapar günah eder yanlış yapar günah yapar isyan eder haram eder efendim içkileri kumarlı bütün günahları işler, Mevla Teala böyle bakar Mevla Teala intikam sahibi biriktirir biriktirir. En sonunda 70 sene 80 sene 90 sene hep Mevla'ya meydan okudun mu Yakaladım mı Mevla su yok yiyecek yok yandım dedikçe Allah azabı arttırır Allah'ın intikam sahibi olduğunu da unutmayalım evet merhamet sahibidir dünya kadar günah işlersin estağfurullah dersin Mevla affeder Mevla affeder ama 80 sene müdminü hamrin diyor daim günaha devam edenleri Mevla telaf etmiyor te tövbe etmiyor ve li kullu her bir ellerinizi dolduracağım buyurdu Allah. Falmel cennet falayazalufiha fadlon yani cennette fazlalıklar kalacak diyor. Cenneti dolduracak, dolduracak. Cennetin üçte biri boş kalacak. Onun için bazıları kalkıyorlar millete efendim tekrir ediyorlar işte bu şirk kafir kafir diyorlar Müslümanlara, ehli tarika la illallah zikir yapıyor şirk diyor kafir diyor, vesaire Yani cennete yer mi kalmadı ya yer mi açıyorsun cennet? Cennete yer var. Cennetin üçte işte bir burada boş kalacak diyor. Bukhari hadisi bu. Cennete boşluk kalacak. Allah Celle Celalühu ecdadımız efendim gayrimüslim demiş. Yani Müslüman olmayanlara bile gayrimüslim. Yani Müslüman etmemiz lazım demiş. Hep onları böyle çekmek lazım. Efendim Allah imanımızı kamil eylesin. Hatalardan, günahlardan muhafaza etsin. Şimdi burada ne diyor? Velayezalu fiyafdun hatta yentehi lahu laha halkan mevla Celle Celalü yeskunu fıl cennet. O cennetin fazlalıklarına Mevla taala e, ...insana benzeyen varlıkları yaratacak aynı insan. İnsanı yani melektir. Allah-u tabii. Yaratacak ve orada da böyle dolduracak. O boş kalmasın diye. Orada da şenli olsun diye. Cenneti böyle dolduracak. Ama cehenneme gelince... ...fela yezali hel min mezi... ...cehennem diyecek ki daha var mı? İnsanlar günaha doymadıkları gibi. içki iç, Günaha doymuyor. Cehennemde var mı daha? Var mı daha? Daha var mı? Cehennem böyle istiyor. Var mı daha? mı? Hatta ya da aleyha Rabbul Ezzem Mevla Celle Celaluhu müteşabittir tabi. Yani Allahu Alem Mevla ayağını basacak tabi Allah'ın ayağı bildiğimiz ayak değil. Basacak yani kat kat böyle hani bir şey böyle küt küt böyle sıkışır ya. cehennem böyle sıkıştıracak. O şekilde içeridekileri de tabi sıkışacaklar. Cehennem böyle küçültecek Mevla Teala. ay Hadis bu. Ee, yani yerleri ye, başkalarını yaratıp atmayacak ama cenneteki boşluğa efendim böyle yeni varlıklar yaratacak oraya insana benzeyen Allah alem mahiyeti açıklanmıyor burada ve cenneti bu şekilde mevla dolduracak ya cennete ne kadar yer var ne kadar çok yer var cennet böyle bekliyor. E yapılacak iş nedir? Nefisten vazgeçmektir. Şeytani duygulardan vazgeçmektir. Haramlardan, günah günahlardan uzak olmak. 120 ve kullen nakussu aleykemin enbe'i rusul. Mevla biliyor ki biz sana peygamberlerin kıssalarını anlattık. Ma'nuse bitu ma'nusebitu bir fuadik. Kalbini sabit kılmak, karar kılsın. Ve ca ekefi hadal hak ve mevize sana bu hak konular geldi işte evvelden anlattık onları ta Nuh aleyhisselam salih aleyhisselam Hud aleyhisselam e, değil mi Şayyıl aleyhisselam Lut aleyhisselam ne? peygamberlerin hayatları İbrat ve mevize ibret ve zikr müminin müminlere bir e, e, mevize olsun bir e, öğüt olsun ya mevlata levet kahisatleri kendisine uyanları kurtardı kendisine uymayanlar kaybettiler 121 e, ve kul lillazina la yu'minu amelu alama ve kul lillazina la yu'minu şimdi geldi sonuca. Geçmiş dönemleri öyle anlattı anlattı. Şimdi sonuç ey millet lillazina la yu'minun. İman etmeyenler. Adam diyor ki iman etmiyorum. Ben istediğimi yaparım. Ben özgürüm. Ben kendi kaderimi çizerim. Öyle mi? Peki o zaman Allah'ın buyruğu. La yumnu etmiyor mu? Etmiyor. ala mekan. Kendi usulünüz. Efendim ben atalarımın yolunda giderim. Ben şu yolda giderim. Ben efendim kendi yolumu kendim çizerim. Ben kendime göre ta takılabilirsin. Ala hüküm Kendi men menhecin o efendim batıl yolda, o şer yolda, o menfur yolda Allah'a gitmeyen o yolda kendi yoluna, menhecine devam edebilirsin. Devam edebilirsin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok yani zannediyorlar ki işte bir şeyler yok Allah Celle Celaluhu hiç burada e, karşıki tarafa vay siz niye bunu yaparsınız siz bilirsiniz. Yani isyan uyan edebilirsin. Adam istediği günahlar yapabilirsin. Biz de kendi menhec ve mümmet Allah'a taparız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e uyarız. Ahkam dine tabi oluruz. Din kardeşimiz için her şeyimizi feda eder. Onun için gerekirse ölürüz. Canımızı din kardeşimizin yolunda onu korumak için göğsünü siperet dursun. Bu hayasızca akın misali. Efendim biz çalışırız. Ben taziru. Bekleyin inna muntazını biz de bekliyoruz. Herkes sonucunu görür. Ee, Allah'ın yolunda ölenler efendim şehit olurlar, cennete giderler sonsuz rahmete. Onun yolunun dışında ölenler ise azap melekleri demirden bu ellerinde, ayaklarında kilitlediği gibi fekub kubu ilenler Cehenneme atıldı. Sonsuz yandım dedikçe, ev susuzluktan çatladım dedikçe su yok, yiyecek yok. Ee, i̇stediğini yapar, yaparsın oraya kadar, ölünceye kadar. Öldükten sonra ne olacak? Öldükten sonra ne olacak? Mesele bu. İşte bu ayeti kerime. Kur'an-ı Kerim'in uslubudur bu. Yani hiç burada münazaya gitmez. İnne Allahe leğaniyün anil alemin. Allah zengindir. Mevla Celle Celal, ne olur kullarım? işte bana kulluk edin. yo. Yani e, bütün insanlar isyan etse Allah'a bir zararı yok. Bütün insanlar itaat etse Allah'a bir kari yok. Sen kendine çalışıyorsun. Onun için biz kendimize acıyacağız. Kendimize merhamet edeceğiz. Surenin özelliği bu. Bunu anlatıyor bize. Ve sonuç. Kullarım sadece gördüğünüz dünya değil. Ben göklerin ve göremediklerinizin. Yerin ve göremediklerinizin. Hepsinin gaybı bana aittir. Gördükleriniz ve göremedikleriniz. Gökler ve göklerin üstü tamamı benim. Ve leyh, Allah'a yurcu'ul emr kullu bütün işler bana dönecek. Hepsi dönüp dolaşıp benim huzuruma geleceksiniz. Fa'budhuhu ona kulluk et ve tevekkel aleyh ona tevekkül et. Ve ma rabbuke kesenin rabbin Allah bi gafilin, gafil değil ama taamelun. O inkarcıların, isyancıların Allah'a sırt çevrenin yaptıktan gafil değil. Mevla mühlet verir, ihmal etmez. Sonuç böylece bir sureyi bitirmiş olduk elhamdülillah. Yusuf Suresi'ne başlayacağız. Biz kendimize acıyacağız, kendimize merhamet edeceğiz. Yani ve insukum ve atka kalbi hepiniz en takva olsanız en takva olsanız buyuruyor Efendimiz Aleyhissalatu vesselam mazade <gülüyor> benim hükümde bir şey artmaz. Levene ve cinniniz. kalbi en kötü firavun gibi namrut gibi bu cehil gibi olsanız ma'ne kaz zalike fi'l benim hükümde bir şey azalmaz. Herkes kendiyle yapıyor. Onun için biz kendimize acıyalım. Yani bedenimiz, yapımız o susuzluğa, o açlığa, o azaba dayanamaz. Bu işin şakası yok. Bunlar gerçek. Demirden bukağı takılmış. Düşünebiliyor muyum? مُحْتَيَنَ مُقْنِي رُوسِيِّمْ Kafa gerdirilmiş daha kafa enseye ve eller ve ayaklar efendim e, belde toplanmış. O şekilde cehenneme azabın elim diyor Kur'an-ı Kerim. Yap, Mevla yapacağını söylüyor. Dikkat etmek lazım. Yani e, kabul etmiyorum. İşte ben reddediyorum. Bunlarla olmuyor. Yani kabul etmiyorum çözüm değil. Bunlar olacak. Ve göklerdeki görmediğiniz, yerdeki görmediğiniz bütün gayip bana ait. Bütün işler bana dönecek. Sonuç... Mevla Celle Celaluhu bize burada metot öğretiyor. Fe'budhu ona kulluk et. Biz Allah'a taparız. Ve tevekkel ona tevekkül et. Ee, biz Allah'a tevekkül ederiz. Efendim ve ma rabbuke Allah bi gafilnemma te'amelun. Ee, onların yaptıklarından da gafil değil. Mevla müsaade ediyor. Aceleci değil. Çünkü sonsuz azap için Mevla hemen zincirleri takmıyor. Yap bakalım yap yap. En sonunda Mevla Celle Celaluhu yakaladığımı da artık daha kurtulması mümkün değil. Şimdi Hud suresini bitirdik. Tefsir Yû sureti Yusuf aleyhisselam. Yusuf aleyhisselamın... E ...kıssalarının anlatılı Yusuf Suresi... ...Vehye Mekkiyetun, Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş... ...Übey bin Kaptan gelen bir hadisi şerif... ...bu sureyle alakalı... ...Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...allimû al ...çok güzel... ...çocuklarınıza Yusuf Suresini öğretiniz... ...mesela e, anneler çocuk dünyaya gelmeden... ...Yusuf Suresini okurlar... ...çocukların ahlakı güzel olsun... ...kötü huylardan kurtulsun... ...veya dünyaya geldikten sonra... 40 gün boyunca okurlar vesaire... ...bunlar güzel şeylerdi, te yani çocuğun ilk duyduğu sesler e, Kur'an sesi olsun. Mesela çocuk dünyaya geldiği gibi hemen sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet niye getiriyor? İlk duyduğu ses. Yani onun ham maddesine, e, hücrelerine Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan. Diğer işte sol kulağına kamet getiriliyor. Bu şekilde kelime-i şehadetlerin getirilmesi. Çocuklarını da Yusuf suresinde فَاِنَّهُ <gülüyor> اَيُّمَا مُسْلِمِنْ tela, اَوْ عَلَّمَهَا اَهْلَهُ yani bunu kim okur ve ailesine öğretirse اَمَا مَلَكَتْ yemin Veya mahiyetindeki Havanallahu aleyhi عَلَيْهِ mevt Mevla ona ölüm anını kolay kılar. Ölümü kolay olur diyor. Yusuf suresi kişinin son nefese ulaşması, ölümü kolaylaştırır. وَاتَاهُ مِنَ kuvve Mevla tele ona bir kuvvet nasip eder. اَنْ لَا müslüman En önemlisi, müslümana haset etmez. Yani haramların en zirvesi şeytanın yedi tane taş atılıyor. biri kibirdir. İkincisi hasettir. Haset Allah'ın taksimatına karşı çıkmak. Allah niye ona verdin? E sana mı soracaktı? E bana sorsun tabii niye ona huzur verdin? mutlu. Yani haset böyle bir şey. Yani Allah'ın taksimatına itiraz oluyor. Mevla ona huzur vermiş daha çok versin de. Mevla ona imkan vermiş Allah'ım daha çok versin de. Sen iyi niyetle düşündüğün zaman Allah sana iki katını veriyor. Yani böyle düşünmek lazım. Bir insan bir kişi hakkında ne düşünürsem öyle onun iki katını lütfediyor. Onun için iyi düşünmek lazım. E, mutluysalar Allah mutluluklarını arttırsın. Yanlışsa Allah yanlıştan kurtarsın demek lazım. Bu şekilde hadis-i şerifte buyuruldu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Elif lam ra tilke ayatul kitabil mubin. Elif lam ra hurufu mukattadır. <gülüyor> Allahu a'lem bi muradi bi zalik. Manasını Allah bilir. Kur'an-ı Kerim 3 bölüm. Ee, bir ayatun muhkematın hünne umbul kitab. Muhkem ayetler. Helaller haramlar. Yapınız der, namaz kılın. Yapmayınız der, içki içmeyin, faiz yemeyin der. Bir de müteşabih dediğimiz yedullah, Allah'ın eli. ya Bizim gibi el değil. Allah'ın eli sizin üstünüzde. Burada bir el yok. Ancak bu müteşabih oluyor yani manası anlıyoruz fakat oradaki hakiki manayı bilmiyoruz. Allahu alem deriz. Bu da efendim hurufu mukatta dediğimiz 29 yerde geçer. Bunlar da Kur'an-ı Kerim hem dünyada hem kabirde hem mahşerde hem ahirette de lazım bize. Buralarda Allahu alem mahiyeti anlaşılacak. Bunları yan yana dizdiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'deki e, alfabı 28 harfin tamamı çıkıyor. Bir nevi Kur'an'ın özü gibi bir şey oluyor. Manasını bilmiyor. Tilki ayatül kitap. İşte bu Allah'ın kitabı, Kur'an'ın ayetleri. El-Mubin. Hakkı batıldan açıklıyor. Her şeyi beyan eden Allah'ın kitabı. Her şeyi beyan ediyor. Ve açıklanması gerekenler de Efendimiz ve Selam. Sallu kemeraytumunü usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam öyle kılın. Kur'an namaz kılın der. Ama kılınma mahiyetini Kur'an Rasul Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efemzayi Sattı ve bize tarif eder. İnna biz bu Kur'anı indirdik. Kur'anen Arabiya net bir ifade. Kur'an olarak ve Arabi olarak indirdik. Onun için e, okuduğumuz Kur'an olmalı, Arabi olmalı. Onun dışında fakr'a umatiyesere minhu. O Kur'an'dan okuyabildiğinizi okuyun. Kur'an'ın dışındaki bir e, Türkçedir, başka bir e, Farsçadır e, vesaire İngilizcedir. Bu şekilde okuyup e, Kur'an olmaz. Yani mealiyle, manasıyla vesaire Kur'an olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki Kur'an'en Arabiya olmalı. Allah'ın mukadderatıdır. Mevla. Arab. Çünkü Arap lügatında Efsah lügat. Yani, lügatın en fasih e, ifade burada o, beyan, be, beyan ve bediye dediğimiz belahi yani edebi yapısı vardır. E, çok böyle e, kelimelerin dizilişlerinde, manalarında, e, o manaların içeriklerinde farklı deruni manalar içermesi, mesela tefsir için 15 tane ilim gerekir. 15 de sarfün lahivi efendim âni bediye mekki medeni sayfi şitai gibi leilî nehari yani buna nasih mensuhu. Bunlara bakmak lazım. Bunlar hep bakarız. Yani Allah'ın kitabının tefsirinin inceliklerini anlaşılması için bu ilimlerin hepsine tek tek bakılır. Ondan sonra tefsirin inceliklerine bakılır. Yoksa öyle kelime manasına bakıp tefsir olmaz. Doğru değil. Burada Kur'an'ın özelliği bu. Yani fasih bir lügatı vardır. Onun meanisi, beyanı, bedi'i vardır. Manasında genişliği vardır. Ee, ve ve ekserruha teedib lil meani bir de yani edebi yönleri vardır bunlar hepsi yeri gelince izah etmeye çalışıyoruz. İnne a'zennahu Kur'an'an Arabiyan la'allekum ta'kilon. O murkı anlarsınız. Anlarsınız da onun inceliklerine vakıf olur ve Allah'ın yolunu bulursunuz. Nahnu nakussu aleyke ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bi sana kısa ediyoruz. Ahsenel kasas. En güzel kısa. Yani Mevla Celle Celaluhu burada Yusuf Aleyhisselam'ın içine düştüğü haller <teaptım> ve o içine düştüğü hallerdeki sabrı ve haramla karşılaşmasındaki haramdan kendini tutması daha sonra kendisine yetki verilince kendi işte o kuyulara düştüğü halde devletin en tepesinde oluyor asla orada tavrını değiştirmiyor ve as hiçbir zaman kendi kardeşlerine vefasızlık etmiyor onlar yanlış yaptığı halde yanlışa yanlışla mukabele etmiyor. Ne kadar incelikler var. Biz hepsinden ders çıkaracağız. Yani biri sana kötülük yaptığı zaman ben de sana senin canına okuyacağım. Bu ahlak İslam ahlakı değil. Çünkü Yusuf Aleyhisselam'a bu yanlışı yaptıkları halde Yusuf Aleyhisselam onlardan intikam almaya çalışmadı. Gibi ahsenül kasas diyor Kur'an. En güzel kıssa onları yeri geldikçe vurgulayacağız. Bima ev hayna ileyke sana vahyettik. Hâdel Kur'an bu Kur'an'ı... Ya daha evvelden sen bunlardan haberin yoktu yani buradaki Yusuf Aleyhisselam'ın e, çoğu kardeşlerinin onu almaları götürmeleri o, onu kuyuya atmaları sonra bir tane biri gelip de işte kovayı sarkıtıyor dışarı çık bunların hepsi Efendimiz Aleyhisselam Mekke'de yani şimdi Kur'an-ı Kerim bu kıssayı bize anlatmaz bunları nereden bileceğiz yani Durup türken nereden bileceğiz Yusuf Aleyhisselam döneminde bir peygamber daha olsaydı Mesela onun da başına bir şeyler gelmiş olsa şu anda biz bilmiyoruz Kur'an'da haber vermiyor nereden bileceğiz biz bunları bilemiyoruz işte Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı Kerim'in kendi kitabı olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunlardan haberi olmadığı ve Allah Celle Celaluhu ben bunu Habibime öğrettim ama şimdi bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muhammed kendisi onları Allah Celle Celaluhu bazı meseleleri kendisine bildiriyor. Onları kendisi yorumluyor, kendisi o cümleleri kuruyor, kendisi izah ediyor diyen dinsizler çıkıyorlar. Ve din adına bunları söyleyenler oluyor. Dinsizliktir bu. Yani Kur'an'ı Resulullah Efendimiz kendisi o cümleleri kurdu demek veya kendisi Allah'ın kitabını, Allah'tan öğrendiği üç kelimeyi onu on kelimeyle genişletip yorumladığı, izah ettiği ve bunu kendisi yazdı demeye getirmek kişiyi kafir eder. İftiradır böyle bir şey yok. Yani Mevla Celle Celaluhu bütün harfine, kelimesine, virgülüne varıncaya kadar tamamı Allah'a aittir. Bu ayeti kelime çok net. Ve in kuntem min kabli habibim sen daha evvelden leminel gafilin yani bu olaylardan haberin yoktu. Bu olayları sen bilmiyordun fakat Mevla sana bildirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz burada Tevrat'la alakalı bir mesele var. Hazreti Ömer bir Tevrat buldu. Tabi daha İslamiyet'in ilk dönemleri Tevrat'ı getirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir kitabı. Kitab. Ve Resulullah yine de okumaya yani onu okumak istedi. Dedi ki bak burada da acayip meseleler var. Geçmiş ümmetlerden bahsediliyor vesaire. Fekale. Fakara alimim söylsem, fakadı ber. <gülüyor> Rasulullah öfkelendi, kızdı, yüzü kızardı böyle. Ve <gülüyor> kalle, ey müte, hevi fiha, ybn el Khatab, ey Khatab'un oğlu, ya Ömer, siz Kur'an'dan şüphe mi ediyorsunuz? Şüphe mi ediyorsunuz? Walladhi nefsibi yedihi, laka di biha beyzanakiyah, ben size. Pasparlak efendim Allah'ın kitabını getirdim. Allah Celle Celaluhu bana bunu nasip etti. La teseluhum an şeyin fe bi hakin fe bu. Siz ona bir şey sorarsınız. Siz Tevrat'tan veyahut da İncil'i de katabiliriz buna. Oradan siz, size bir hak bir şey gelir. Fetekzibuhu. Ev bir batını fetusadıkuhu. Yani çünkü Tevrat'taki yüzde on, yüzde on beşlik... Hükümleri değiştirdiler. Yani haramları değiştirdiler. Kıssalara dokunmadılar. Çünkü kıssa gavurluğa dokunmuyor. Yani oradaki şu haram bu haram. içki kumar faiz zina haram vesaire. Açık saçıklık vesaire. Adam öldürmek zina recmedilir. Mesela Tevrat'ta Kur'an yani evli olanların e zinası ölüm var hala var. Şimdi onunla alakalı benim bir makale çalışmam olmuştu. Mesela onların bütün ayrıntıları orada gördüm. Şimdi bu. E Ahkamı değiştirdiler fakat kıssalara dokunmadılar. Musa Aleyhisselam'ın oradaki Yuhuş Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın kıssalarını bozmadılar. Gerek yok çünkü yani oradaki meseleyi anlatıyor. İsrailiyat dediğimiz husus yani Tevrat'taki asıl kalıntılar. Tarihi meseledir. İtikada taalluk etmeyen meseleleri İslam tarihinde bunlar kullanılmış çünkü imana tahlik etmiyor. Helali haram, haramı helal etmiyor. resul Efendimiz de buyurdu ki: "Oradan duyduğunuz bir şeyi hak bir şeydir, yalanlarsınız. Batıldır, tasdik edersiniz. İkisi de sizi dinden çıkartır." ve nefsi bir yediyle anne Musa. Allah'a yemin ederim ki Musa Aleyhisselam kana hayyan Şu anda yaşasa mavesahu illa yetemani. Bana uymaktan başka yapabileceği hiçbir şey yok. Musa Aleyhisselam şimdi olsa bana ümmet olmak Zorundadır buyurdu Efendimiz Aleyhisselatu selam. Dördüncü ayete geldik İzgâlemu Yusuf Yusuf Aleyhisselam li ebihi İzgâle Yusuf li ebihi Yusuf Aleyhisselam'ın babasına dedi ki Babacığım İnne râytu ehade aşere kevkeben Meşhur kıssa Ben on bir yıldız rüyamda On bir yıldız ve kamer, Bir de güneş ve ay gördüm. رَأَيْتُهُمْ Onları gördüm. li bana سَاَجِدِينَ Hepsi bana secde ediyorlar. Bu şekilde gördüm babacım. Dedi. Şimdi Hazreti Ömer'den yine burada bir rivayet. Çok dikkat çekici. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El-Kerim İbnül Kerim İbnül Kerim İbnül Kerim. Dört defa saydı. Yani keremli bir babanın evladı, Keremli babanın evladı, Keremli babanın evladı, Keremli babanın evladı olan Yusuf Aleyhisselam. Çünkü ataları kim sayacak? Yakup, İshak, İbrahim. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak Aleyhisselam. Onun oğlu Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam. Dedelere bak ya. Müthiş bir olay. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın torunu oluyor. Böyle birisi. Su'yla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. insanlar en keremlisi kim ya Resulallah? Kale. Ekremu mindellahi etkahum en keremli üstün olanı müttaki haramlardan kaçandır. Laysa anzelike bunu bunu sormadık ya arası vallahi. o zaman insanların en keremlisi Yusuf nebiyullah nebiyullah bin nebiyullah bin nebiyullah halilullah. Yani tekrar saydı burada. İbrahim Aleyhisselam'ın efendim e, torununun torunu olmaktadır. E Yarısı bunu da sormadık. Fe an ma'adil el arab. Yani bu bölgede Araplardan kimdir? Nam. Fe fil cahiliye khayrun fil islam. Yani cahildir ama seçkin bir yapısı var. İslamiyet'i öğreniyor. Ahkam mesela Hazreti Ömer. Müslüman olmadan o da o zaman e, yani reis durumunda. Müslüman oluyor yine aynı. Halid bin Velid Müslüman değilken ordu komutanı. Müslüman oluyor yine ordu komutanı. Yani kişinin ham ise ona tabi oluyor. Böyle bir mesele bulunmaktadır. Hıyarun fil İslami fıkıh sahibi. Ahkamı dini öğrenirlerse. İşte biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim sırayla buraya kadar getirdik. Anlayalım. Allah'ımızın kitabı ne buyuruyor? Buradaki helaller ne? Haramlar ne? Ne yapacağız? Bunları anlayalım. Beşinci ayeti kerimeyi okuyup inşallah dersimizi bugün bitirelim. Kale ya bu neyye. Yakub aleyhisselam dedi ki evladım bu ne evladım demek canım evladım lataksus ruya ala rüyanı kardeşlerine anlatma fekidi <gülüyor> sana hileler tuzaklar kurarlar burada net olarak bir insan sahip olduğu iyi bir şey şimdi Yakub aleyhisselam anladı evladı peygamber olacak ve ileride Mevla ona yetkiler verecek efendim kendi kardeşleri de ona boyun eğecekler rüyada bunu bu tevili yaptı rüyalarda böyle. Yani gaybı geleceği Allah bilir ama rüyalar bunu gösterir. Ayetlerle sabit bunlar. Ee, şimdi Yakup Aleyhisselam dedi ki evladım bu rüyan güzel bir rüya. Kardeşlerine anlatma onlar sana hile kurarlar. Sonuç insanın sahip olduğu iyi bir şeyi kendisini sevmeyen onu anlar kişi. Yani hasut yapılı insanlara sahip olduğu nimeti güzelliği anlatması doğru değil. Çünkü haset ederler. İşte burada net bir ifadeyle evladım bunu kardeşlerine anlatma. Feykidule ki sana hile kurarlar. Onlar da evladı bu da evladı ama belli. Yani bu evlat efendim naif bir yapısı var. Merhameti, şefkati, o hainlik yapısı var. Yapıda ham maddesi böyle. O zaman ona göre tedbirli davranmak lazım. Tedbir alacaksın. İnne şeytane şeytan dil insani bin. Şeytan insanlara apaçık düşmandır apaçık düşman. Yani sen bunu anlatırsın, onlar da da bundan dolayı bir haset oluşur. Şeytan da o damardan girer. Ondan sonra olanlar olur. Şu hadis-i şerifi okuyalım, bitirelim. Rüya ile alakalıdır. Rüya ruhla alakalıdır. Ruhun tasarrufu Allah'ın yeselüne ki yani ruh, kul ruhu emri rabbi. Allah'ın tasarrufundadır. İza bütün her şey onun tasarrufundadır. Ancak rüyanın e, oluşumu ruhla alakalıdır. Çünkü bedenin burada yatıyor bir anda Kabe'ye gidiyorsun. ...mana aleminde dolaşıyorsun, bunu Mevla sana ruhun vasıtasıyla yaptırıyor... ...onun için rüyaya yalan karıştırmak, ruha ve Allah'a iftira oluyor... ...kişiyi dinden çıkartır meseleleri de var, bunları izah etmeye çalışacağız... ...onun için rüyayı doğru anlatmak lazım, böyle e, lakayt bir şekilde rüya anlatılmaz... ...nasıl anlatılırsa da e, o şekilde tevil edildiği yöne doğru da gider... İzara ahdukun ma yuhib bu, felio hadis. Sizden biriniz sevdiğiniz bir şey gördüğünüz zaman onu anlatın. Ve izara ma yakrohu, hoşunuza gitmedi feli etha ve ilacın bil Kafanızı sol tarafa çevirin, feli et fetel aniasarihi, böyle, bu şekilde nefeslenin, selasen diyor ve leestat billahimin şerriha. Efendim onu şerinden Allah'a sığının. Onun şerinden Allah'a sığını ve la yuhadiz biya onu kimseye anlatmayın. Fe inneha len tadur o ki zarar vermez diyor. Bakın iyi bir rüya o görüldüğü zaman demek ki ehlini anlatmak lazım. Na ehli olan kişi anlatıldığı zaman o da efendim ya bu böyle demek ki ya işte başına şunlar gelecekmiş derse çizgi gibidir. Ne tarafa çizilirse o tarafa gider. Onun için ehli olmayanla da anlatmayın. Lakayt bir şekilde de bunu. Ee, te, tevil etmek de doğru değil Onun için Allah mübarek eylesin Hayırlı olsun inşallah Allah hayırlara tebdil eylesin Demek en güzel tevildir Allah hayırlara tebdil eylesin demek en güzel te, tebdildir İsta'inu ala qadayil havaci bi kitmaniha yani ihtiyaçlarınızı gizleyin diyor. Fe inna kullu mahsu. Çünkü her nimet sahibinin hasetçisi vardır diyor. Her nimet her yerde anlatılmaz. Onun için sahip olduğun nimetler dostlarına anlat. Efendim o şekilde bitir diyor. Altıncı ayeti kerimeye geldik Yusuf suresine. inşallah bu kıssaları konuşacağız. Rabbim yolunda nefes tüketmeye muvaffak eylesin. Yusuf Aleyhisselam'ın hüsnünü, kemalatını, asaletini ve haramlardan sakınmasını ve vefasını, sadakatini Allah hepimize nasip eylesin. Son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Amin rasulina <Sessizlik> Muhammedin <Sessizlik> elimizi ayağımızı gözümüzü kulağımızı kulağımızı yanlışlardan günahlardan fıskı fujurdan muhafaza eyle ya rabbal rızana nail eyle istikametinde daim eyle kulunda asaleti güzel ahlakı nasib eyle sana hakkıyla kul habibine ümmet ya rabbal alamin dostlarından bizi ayırma son nefeste iman eşhedü en la ilaha illallah ve işhedu anne Muhammeden abduhu ve Resulü diyerek huzuruna varmaya muvafakile. El Fatiha. Allah mesela. A'ad <gülüyor>